açıkkastı. Merhaba Kainat. Bugün 22 Eylül Çarşamba. Yıl 2010, ay 9, gün 265, Hızır 140. 1431, Hicri Şevval 14, 1426, Rumi Eylül 9. Yağmur. Günün Sözü. İki şey insanı çileden çıkarır. Susacak yerde konuşmak, konuşacak yerde susmak. Saadi. Günün Tarihi. 78 yıl önce bugün, 22 Eylül 1932'de, Gazeteci, yazar ve bestekar Ahmet Rasim İstanbul'da öldü. Ahmet Rasim birçok gazetede çalışmış, Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle de tutuklanmıştı. Son yıllarda milletvekili seçildi. 66 yıl önce bugün 22 Eylül 1944'te önde Fransız tankları olmak üzere müttefik kuvvetleri Alman direnişini kırarak Paris'e girdi. 30 yıl önce bugün 22 Eylül 1980'de İran-Irak savaşı başladı. Günün malumatı. Günde bir elma. Bilim adamlarına göre her gün yenilen bir elma astımı önlüyor. Yemek listesi. Gün 265. Et suyu, sahanda yumurta, puf böreği, salata, elma. Büyük Saatli Marif Takfemi. Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden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 bu kalp seni unutur mu Bu kalp seni unutur mu Kalbim seni unutur mu Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Bu kalp seni unutur mu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 çok şey vardı bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu oyysa düşlerim başkaydı birden nere yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı bu kalp seni unutur mu bu kalp Akşam yastımda, üşüyorum yoklunda, yaşıyorum boşluğunda Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Ben niyimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Başka bir halin vardı fark etmeden beni sardı benimim benden aldı Bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni Herkese Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'la Birliktesiniz her zaman olduğu gibi Günaydın Günaydın. Fikret Kızıloktu bu dinlediğimiz Ona da bir günaydın diyelim. Onun ölüm yıl dönümü 2001'de bugün Önemli bir Türkiye'de popüler müziğin Önemli geliştiricilerinden biri Öncülerinden de diyebiliriz Türk rock müziğinin de Ayrıca deneysel müziğinde üzerinde çalışmaları var ve 2001'de uzun süren bir hastalıktan sonra hayata veda etmişti onun. Bu kalp seni unutur mu adlı melodik ve güzel şarkısıyla açılışımızı yaptık. Haberlere bakalım şimdi. Ee, nükleer silahsız bir Ortadoğu'dan yana demiş. Cumhurbaşkanı Abdullah, Abdullah Gül, Gül Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi nükleer silahlardan arınmış görmek istediğini bildirmiş. Ee, Associated Press haber ajansının sorularını yanıtlarken Birleşmiş Milletler toplantıları çerçevesinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da yarın bir konuşma yapacak. Orta Doğu'nun tamamıyla silahlardan arındırılması çarşında bulunacağını belirtmiş. Tamamıyla mı? Evet. Dünyanın en büyük ordularından birinin de hani üstünde yer aldığını söyleyebiliriz, değil mi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün? Evet. Yani hani hiç öyle arınıyor falan gibi bir hali yok doğaçta. Hani bu biraz e, şeye benziyor, meyhaneden çıkıp e, alkolün zararları üzerine konuşmaya gitmeye falan benziyor. E, Türkiye'de e, nükleer silah yok bildiğim kadarıyla. Ha silahlardan arınma derken sadece nükleer silahlardan. Nükleer silahlar. Anladım. Evet. Devamı sorun değil yani. En yani nükleer silahların öncelikli olduğunu söylüyor, Tabii, yani hiç şüphe yok. Bölge büyük bir tehdit altında kalmamalı diyor. Fakat tereddüdünde belki de haklısın. Çünkü aynı anda Associated Press bunu söylerken e, İsrail'de bir Ajans France Press'e bir açıklama yapmış. Ne demiş? Bir yanı da, e, nükleer karşıtı bir antlaşmaya taraf olmak İsrail'in çıkarlarına aykırıdır demiş. Yani Orta Doğu'yu nükleer silahlardan arındırmak bu yüzden Gül'ün bütün konuşmasındaki vurgulamasına rağmen kolaylıkla mümkün olmayacak herhalde. Zaten Birleşmiş Milletler'in Atom Enerji Ajansı, yani atom enerjisiyle ilgili denetleme kurulunun da bunu talep etmekle İsrail'i yetkilerini açtığını söylüyor. İsrail içinde talep etmekle olmayacak diyor yani. E ama yani sorunlardan birisi de İsrail'in nükleer silahları ya. İşte evet ama... Hani o zaman çok manası da kalmıyor bütün mevzunun. Çünkü zaten bu silahlanma yarışı diye adlandırılan şey tam böyle bir şeyin üzerine kurulu. Hani bir tane olduğu zaman zaten bu biraz böyle hani virütik yayılan bir şey. İşte evet. Yani U Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Kurumu yıllık konferansında Viyana'da, İsrail'in de dahil olmak üzere bütün ülkelerin nükleer e, silahlardan arınma anlaşmasını imzalamasını istemişti. Bizi seçiyorlar özel olarak bir tek ülke değiliz bunu imzalamayan ama bize hedef bizi hedef alıyor diyor İsrail. Onun için imzalamayacağız çıkarlarımızı aykırıdır demiş. E, Orta Doğu'da yalnız bildiğim kadarıyla nükleer silahlara sahip olan tek ülke İsrail ama hı hı. böylece olmayacak. Yani çok ilginç aslında uluslararası hukukun Ana temel ilkeleri ve normlarına normlarıyla bağdaşmaz demiş İsrail. Bunun talep edilmesi kendisi. Hangi hukukun? Uluslararası hukukun. Yani tabii de hani bu hangi parçasının? Şeymiş işte. Hani... Yetkisi yok ajansın bunu talep etmeye ülkelerden demiş. Ha anladım. Yani bir yetki yetkisi. karmaşası sıkıntısı. Evet. Yetkisiz karar çözülecek. verilmesini istiyor yani. Anladım. Etkisizlik ya da görevsizlik karar verilmesini istiyor anladığım kadarıyla İsrail. Dahası bu karar bir de e, Orta Doğu bölgesindeki e, hoşa gitmeyen gerçekliği de inkar ediyor diyor. Yani İsrail'in kendini koruması lazım diyor. İran, Suriye, Libya, Irak gibi Saddam Hüseyin Irak'tan evet. bahsediyor. Hepsi onların taraftır diyor ve bütün antlaşmadan doğan haklarını ihlal ettiler diyor İsrail. Biz hiçbir şey ihlal etmedik. Bizden talep edilemez diyor. Böyle bir şey işte. İyi bir şey diyor galiba değil mi uluslararası hukukun e, öncül önemli olduğunu söylüyor ve hani uluslararası hukuka riayet etmek gerektiğini söylüyor İsrail. Evet. evet. E, o zaman benim bir sorum olacak tam da dünden kalma. E, dün itibariyle yani çok önemli olduğundan değil ama bu açıklamanın üzerine daha bir anlamsız hale geliyor. E, Birleşmiş Milletler hani hatırlıyor muyuz? Bir dökme kurşun operasyonu olmuştu. Evet. Hani Birleşmiş Milletler binaları da dahil e, gazları ne varsa bulmuştu. Okullar, hastaneler, sivil binalar, her şey. Fosfor bombaları, misket bombaları falan kullanılmıştı bombardımanlar sırasında. Misket ki, bilmiyorum ama fosfor. muydu? Mi? Fosfor e, yani. Yanlış olması. Fosfor da kalalım. Evet. Böyle birkaç tane ihlal vardı. Bu ihlallerin araştırılmasıyla ilgili de e, sonunda tabii tabii devletler kendisi halletsinler içlerinde falan gibi böyle ilginç bir noktaya varmıştık. E, Birleşmiş Milletler dün itibariyle iki tarafında iki taraf diye Hamas ve İsrail'den bahsediyor. Hakikaten e, karşılaştırabilir miyiz bilmiyorum ama karşılaştırıyoruz hukuken sonuçta ortada suçlar var çünkü. E, iki tarafında raporunun yetersiz ve olayların üzerini kapatmaya yönelik olduğunu söylüyor. Evet. Yani bir yandan hani uluslararası hukukla ilgili vaz vermek gerçekten önemli ama hani uyumlu olduğu sürece anlam ifade etmiyor mu? Kesinlikle öyle. Yani neydi adamın adı? Korev diye birisi. Konuş Şaul Korev ve İsrail'in atom enerjisi komisyonu başkanıymış. Farklı fikirleri olabilir mi İsrail devletinin hani? Belki Şaul Bey'in fikri bu yönde ama e yok. İsrail'in genel fikri de bu. Yani ha, Yalnız İsrail. Uyuyor diyorlar. Uluslararası hukuka. Onun dışında kimse uymuyor diyor. Aşağı yukarı böyle bir şey. Bir Öyledir var. herhalde. Yani doğru olmasa yalan söylüyor olurlar ki yalan yani söylemek olmaz. saygın yargıçlarından biri. Güney Afrikalı Richard Goldstone'un hazırladığı Birleşmiş Milletler raporu kendi adıyla anılan. Açıkça Gazze'deki bu saldırıda e, hem İsrail hem de Hamas eleştirilmişti ama... Özellikle İsrail savaş suçu işlemek, orantısız güç kullanmak, sivillere e, kasten zarar vermek gibi e, yani en ağır insanlığın en ağır suçlarının insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları e, zarar vermekle suçlamış. Hamas da İsrail sivillere roket saldırıları düzenlemekle suçlanmıştı. İsrail raporu reddetmişti bu uluslararası hukuka uygun değildir diye. Gördüğün gibi Horev'le aynı fikirdeydi İsraşi. Bu savaş suçları için soruşturma açmaya çağıran bir karar tasarısını kabul etmişti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Ama İsrail ona da uymayacağını söylemişti. Böyle bir durumla karşı karşıyayız yani ha, çok iyi Sonuçta bunu değil mi iyi yorumlamak lazım Hem uluslararası hukukun aslında önemli ve üstün olduğunu vurguluyor İsrail Hem de e, bu uluslararası hukuka Hem herkes e, uymaya çağırırken hem de kendisinin uyacağını Deklare ediyor Yok öyle Yok bir, bir artık şey artık Kendisinin <gülüyor> uyacağını Deklare falan etmiyor Hatta uymayacağının deklarasyonu bile sayılabilir Bundan sonraki hiçbir karar Yapma var. ya <gülüyor> Toptan <gülüyor> kopuyor mevza. Evet ama olsun onlar da özel bir ulus zaten. Yani bu Her özel türlü. ulus olma halini ben galiba e, yaklaşık 174 millette 89 ulusta falan filan gördüm ama. Hayır hangisi 5000 yıllık geçmişe sahip? Hangisinin Herkesin dışından... bir var böyle bir hikayesi. Yani niye <gülüyor> özel olduğuna dair ki daha da kötüsü ben bunu insanlarda da görüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> devletlere özgü bir durum da değil. Evet. Evet. Yalnız bu hem e, İsrail'in hem de e, Gül'ün bu silahlardan arındırılmış Orta Doğu talebi maalesef gerçekleşmeyecek. Yani e, şey durumu var çünkü. Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri arasında korkmuş bir silah yarışması başladı silahlanma. Ki zaten aslında bu konuda atlet boyutunda çalıştıklarını söylemek <gülüyor> evet, mümkün. Evet böyle... Sprinter mı, maraton mu ikisinin arası. Dekat'na doğru gidiyorlar bence. Evet. Dekat'nın doğru. İngiliz e, Financial Times gazetesinden manşet haberdi. Tarihte barış zamanlarında görülen en büyük silah tedariki hamlesiydi. Dün bu haber vardı. Yani Arap ülkeleri özellikle İran'dan geldiği söylenen tehdide karşı konumlarını güçlendirmek amacıyla toplam 123 milyar dolarlık alımlara yönelmiş. Tabii Şimdi. birkaç yıla. Tabi tabi. Yayılıyor ama yani yılda 123 milyar diye ama tarihte görünmemiş bir boyutmuş bu. Zaten yılda 123 milyar olsa hakikaten silahları koyacak yer bulmakla ilgili sıkıntı bile çıkabilir. Ama e, buradaki doktrinizasyona da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ya yani BBC'nin evet. haberi bu. Financial Times'tan aldı. Çünkü BBC de paylaşıyor belli ki. Çünkü manşeti İran korkusu silahlanma yarışı başlattı olmuş. Evet burada BBC'nin çok İngilizlere özgü nazikçe şeyini görüyoruz tırnağı almış. Evet. İran korkusu silahlanma yarışı başladı. Kendileri katılmıyor ama da bunu koyuyor. Evet, bu sebeple benim eleştiriminde altı boşalmış ve anlamsız hale gelmiş Tabii. oluyor eleştirim. Eee o zaman neyse Financial Times'a söyleyeyim ben BBC sen anla diye devam edelim. Yani İran'dan geldiği söylenen tehdide karşı falan gibi cümleler aslında tehdidin nereden geldiğini birazcık muğlak hale getiriyor bir yanıyla da. Tabi İran bir tehdit silahlı bir güç olarak Ortadoğuda Doğu'da ama bu silahların niye orada olduğundan tutalım da bu diğer hani eyvahlar olsun İran'dan korkuyoruz diyen ülkelerin hangileri olduğuna baktığımızda mesela birinci sırayı Suudi Arabistan alıyor. 67 milyar dolar. Bu yani, 10 yılda galiba. 10, 10 mu öyle bir de aslında alınacak bu silahlar ama. Yani ya, yılda 5-6 milyar da fena değil yani. Yani ekonomisi tamamıyla petrolle ilişikli ve üstüne üstlük e, politikası da %99,9 ABD ile ilişikli bir ülkeden bahsediyoruz. Ve korkuları var. Bir ufak şey daha var. Ne Onu gibi? ben ilave edeyim. Bu... Üstünde oturdukları muazzam petrol kaynaklarının bulunduğu bölgelerin çoğu da nüfus Şii. Öyle mi? Hmm. Hmm. Suudi Arabistan'da ödüleri kopuyor. Bu da bir korku vesilesi İran. olabilir evet. tabii İran'la ilgili ama... Çünkü çok şeri, şeriat düzenine dayalı ve işte Wahhabi mezhebinin hmm. korkunç baskıcı teokratik rejiminden bahsediyor. Şiileri de bastırıyorlar tabii. Sonuç olarak e, yani çok ahlaklı olmayan bir söz söyleyeceğim ama herhalde silah savaşının ahlakında arıyor olmayacağız. Ee, kendi ülkesindeki Şiileri bastırmak için 67 milyar dolarlık silah ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Hayır. İran yani, İran etkisine girer diye korkuyorlar işte. Şii şey, İran'da Şii şey iyi ya. Yani kitle katliamı için dahi 67 milyar dolarlık silah ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Hani e, Irak'ta Saddam'ın peşmergelere yaptığına benzer bir ağır ihlale girecek olsa dahi yine bu silahları açıklamak çok kolay değil. Ama Zaten mevzu bence o ülkelerin korkularından çok e, Amerika'nın gereklilikleri ve dış politikasının kurgularıyla da ilgili. Yani İran'ın silahları da bununla çok ilgili. Diğer ülkelerin de. Evet zaten Anthony Cordesman da e, bir savunma uzmanı Amerikalı. Çok aslında zaman zaman yazılarına yer verdiğimiz baktığımız biri şey demiş Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı ne bu peki? Yani Amerikan silah sektörü para kazanıyor tamam. Uçaklardan, füzelerden, şundan bundan ama Amerika'nın şeyine bu işten beklentisi şirketlerin para kazanması dışında demek istiyorum yani. O da Irak savaşı son, sonrasında enerji kaynaklarının küresel ekonomiye akışını garantiye alacak bir savunma yapısı kurmak içinmiş. Hı hı. Ya galiba nükleer silahsız bir Orta Doğu olamayacak. Gül'ün söylediği gibi ve yani, İsrail'in de katıldığı gibi. Çok hı? kolay olmayabilir en azından. Hani e, diğer ülkelerin hangileri olduğuna da bakalım. Hı hı. Hani Mevzu deminden beri kurduğumuz denklem hani BBC ve Financial Times'ınkinden biraz daha e, yere oturuyor gibi geliyor çünkü bana. E, birinci Suudi Arabistan'dı, diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri, umman ve Kuveyt. Yani bu ülkenin her birinin de ortak bazı özellikleri var. Dikkat çekilebilecek. Ee, ama bu ortak özelliklerin en net kesişim kümesi e, Amerikan bloğunda yer alıyor olmaları. İkincisi de hepsinin teokratik birer diktatörlük olmaları. Aa, olur mu canım? Demokratik olması Amerika için müttefik beller mi bu ülkeleri? Doğru sen de haklısın. Yani dolar. demokrasi havariliği için e, milyarlar değil trilyonlarca dolar harcayıp bir de kendi askerlerinin canına kasteden bu, bir ülke durumda Amerika. Yani emir, emirler... ...çok uzun isimleri olan... ...Sultan Sabah... ...bülmem Kabus... ama öyledir ama... Evet, e, ...onlar demokratik yoldan seçilmiş... ...emirler, krallar ve sultanlar mı? E, e tabi... ...yani öyle olması gerekir... E, ...aksi takdirde çünkü... ...gerçekten çok daha saçma bir halle... ...karşı karşı olduğumuzu düşünmek gerekir... ...falan filan... ...evet... evet ...ilginç bir şey bu yani... ...en büyük pay kime gidecekmiş... Kime? Boeing şirketine. <gülüyor> Yüksek irtifa alan savunma sistemleri vermiş. Birleşik Arap Emirlikleri onları alıyor. Fransız Dassault şirketi de işin içinde 80 Rafael savaş uçağı alıyor. Ama en büyük pay Boeing'e. Dört yılda 22, 23 milyar dolara yakın para alıyor. Lockheed Martin ve Raytheon. Hmm. Bu üç şirket... hoş değil mi? Çok hoş. Yani e, kimin açısından baktığımıza göre hoş. E, Bir mesela de peki işte çok hoş değil. Var. Yurtsever adını taşıyor füze evet. bataryaları da. E, e, e, Yurt e, sevmekten öte <gülüyor> koruyorlar. Kendilerini gayet iyi tanıyoruz. Bir e, reklam kampanyası yapılmıştı 90'ların başında onlarla ilgili. Skut ve Patriot füzelerini tanımayan Türkiye vatandaşı herhalde o dönemde aklıyetip de yok. Hepimizin bildiği sevdiği silahlar arasında demeye evet. çalıştığım bu. <gülüyor> Barış'a giden yol Netanyahu da şeyi açıklamış. Barış'ı referan, orada da bir referandum oluyormuş İsrail'de. Filistinlerle yapılacak bir barış anlaşmasını istiyor musunuz istemiyor musunuz diye halka soracakmış. Çok demokratik. <gülüyor> Ama aslında belki de isteyecektir. Yani isteyecektir ya da istemeyecektir Bütün ama hata, barışı, barışı istemek ister. ve istememek evet tam onu diyecektim hani barışı istemek diye bir şey yoktur herkes barışı ister ee, bununla ilgili şu ana kadar hiç aksini gördüğümü hatırlamıyorum ama hani bundan öte e, referanduma götürülecek olan şeyin ne olduğu önemli barış değil çünkü anlaşma götürülecek en nihayetinde ee, içeriğine dair baya bir tartışma hala var değil mi vardık mı nasıl bunun oylanıp oylanmayacağına. Yani daha açıklamamış henüz daha... ama çok önemli bir şey var bugünlerde yerleşim bu ayın sonunda bitiyor yerleşimlerin için evet. yeni inşaat 24 Eylül müydü 26 Eylül mü? ben Öyle de hatırlamadım şey. 10 aylık bir jest yaptık ama bitiyor demiş soracağız Batı Şeria'da da inşaatlar devam ederken 17 yıldır barış müzakereleri de yapılıyor onun için inşaatla barış arasında bir ilişki yok demiş bir gayet net bir mantık yok olur. yani kartezyen mantık açısından bile ben net olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü 17 yıldır devam eden iki şey var bir işgal iki yerleşimlerin ha, yapımı ben onu unutmuştum ya, ya şimdi <gülüyor> tadını kaçırdım pardon ama yani hani çok net gibi geldi bana ondan öyle oldu yani evet şimdi peki bir de şeyden bahsedelim o zaman yani epey bir Güzellikte şeyimiz var, ne derler adına, milenyum şeylerinde bin yıl hedeflerine ulaşıldı mı ulaşılmadı mı diye konuşuluyor ya. Ulaşılacak mı <gülüyor> Ulaşılmadığını diye. biliyoruz ya evet. ama aynı hani gerçekten böyle konuşuluyor. Ulaşıldı mı ulaşılmadı mı neresindeyiz falan. Nasıl ulaşılabilecektir? Ümit var mı filan diye Yani Birleşmiş Milletler'de Yoksulluk konuşuluyor Sözüm ona yoksulluk konuşmak üzere Bütün Birleşmiş Milletler Bütün ülkelerin temsilcisi 125 ülke müne gitti oraya Ve işte Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu Pek çok devlet başkanı filan var Şimdi Yalnız Bazı insanlar çıkıyor Bazı liderler de çıkıp Bu riyakarlık şeyini, perdesini cağırttığı kaba kağıt gibi yırt, yırtma eğiliminde bulunuyorlar. İşte asıl benim canımı sıkan da bunlar oluyor. Yani şimdi Birleşmiş Milletler açıldı. Nasıl azaltırız yoksulluğu ve yoksunluğu bin yılın gelişme, kalkınma hedefleri açısından 120'nin üzerinde galiba dünya lideri de New York'ta bu şeylere katılıyorlar. Zaten genel kurulunda bir parçası olarak pazartesi günü de Bolivya başkanı Evo Morales Türkiye'deki gazetelerde ve televizyon haberlerinde ben rastlamadım önemli bir konuşma yaptı ve bu bir yılda konuşulacak bir şey varsa o da güney dediği ülkelerin yani yoksul ülkeler kütlesinin açık damarlarının kuzeye doğru kanamakta olan açık damarlarının ...kapatılması gerektiğini söyledi. Yani kuzeyin, kuzey, zengin ülkelerin, kuzey ülkelerinin... ...güneyi domine etmesinin, boyunduru altında tutmasının bir sonu olması gerekiyor. Ve ulus şeylerin doğal kaynaklarında millileştirilmesini... ...ve temel hizmet veren ve hizmet sektöründeki temel hizmet veren büyük şirketlerin de... Gene onların da devletin kontrolünde olması gerektiğini, devletleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca da bir Güney Bankası kurulmasını önermiş. Çok somut öneriler bunlar aslında. Ki bunların hiçbirisi ne yeni ne marjinal ne de hani e, ne demek istiyor diyebileceğimiz öneriler. Uzun yıllardır tartışılan ve gerekline dair de epey eğilim olan öneriler bunlar. Tek satır görmedim. Yani belki iç sayfalarda vardır. Çok dikkatli bakmıyorum bütün Türkiye gazetelere ama. Ama şimdi biraz Yalova Kaymakamı gibi bir durum ya bu. Ondan olabilir mi? Hani evet, egemen evet, Elinde zaten... güç yok. E, nükleer silahı yok. Silahı yok falan. Aman kim takar kim dinler. Yani hegemonya böyle doğru. kurulmuyor efendim. Bir e, sesine kulak verelim. Sonra, e, şey İspanyolca konuşuyor kendi dilinde. E, İngilizce de bilmiyor zaten. Onun için İngilizce çeviriyi de, de vereceğiz. Ama zaten İngilizceyi nasıl öğrensin diye de düşünebiliriz. Bir koka işçisi ömür boyu işçilik. İspanyolca sadece... biliyor olması bile bir başka hikayeyi anlatıyor. Çünkü aslında yerli halklardan geliyor ama... Evet. Neyse hikayesi çok dünyanın. Evet, bir kulak verelim Evo'ya. If we wish to make progress, our obligation to the millennium development goals. order to these goals, the bu milenyum should see the closure of the open veins of the south bleeding towards the north. Eduardo Galeano'nun ünlü kitabının da başlığında bir atif olarak kullanmış Evo Morales. Latin Amerika'nın açık damarları, kesik damarları diye atar damarlar gidiyor bütün kanlar. Enteresan aslında. O arada da Birleşmiş Milletler dışında da kuvvetli bir e, protesto gösteri e, hareketi olmuş. Zengin ülkeleri tutun artık şu sözlerinizi ve e, fonlamaları yapın. Hem yoksulluk hem de HIV AIDS için de bir sürü söz verildi. Hiçbiri yapılmıyor diye. Ayrıca Amnesty International'ın Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Shetty de Enteresan bir şey yapmış, bir annelere özgü bir ölüm saati. Yani çocuk doğum sırasında annelerin şeyini, çocuk ölümlerine, kadınların da ölümüne engel olacak bir sisteme, çok dünyanın en yoksul, gezegenin en yoksul insanları üzerinde dikkatli bir şekilde durmazsak, ve yerliler, kadınlar zayıf durumda ve bunlar dışarıda kalır, arkada bırakılırsa o zaman 2015'te zaten ortalamaların güzel göründüğü fakat bunları en çok isteyen, en çok ihtiyacı olan insanların, mesela kadınların ve en yoksulların tamamen dünyanın, dünya toplumunun dışında bırakılacağını göreceğiz demiş bir de ona kulak verelim. If we don't have a very strong focus on the poorest people on the planet, the women, indigenous people, the people who are excluded and left behind, uh, we are going to find ourselves in the same situation in 2015, where the averages look good, but the people who need these goals the most, the women, the poorest people are going to be left out. Evet, Ali in bu söylediğinde çok önemli bir şey var. Çünkü e, tam da biraz önce konuştuğumuz şey, yani bazı avarajda ortalamalar yükseliyor gibi görünüyor. İşte şu hedefe ulaşmak üzereyiz diyorlar. Gerçekten de eğer şeyi dışarıda bırakılırsa işte bu tıpkı çevre konularında da şirketlerin hesaba katmamaları gibi bütün hesaplarında çevreye verilen zarar dünyaya verilen zarar externality olarak dışsallık olarak görüldüğü zaman tabii ucuza geliyor petroldü fosil yakıtlar filan da. Şirketler de karlı görünüyor ama öbür yandan da tabii şey sorunu var. Onları dışarıda bıraktın mı ortalama yükseliyor da onlar da dünyanın gezegenin bir ucundan düşmüş oluyorlar. Kadınlar ve yoksullar öyle ufak bir sorun var ama fazla da baş artmayalım. istiyorsan bir ara verelim. Sonra da Türkiye'den de neler olup bitiyor bir bakalım. Açık Gazete kalıyorsun. Oysa seni düşününce içime sığıyorsun. Zaman zaman zaman zaman, zaman. Yanımda oluyorsun Seni öpsem, seni okşasam Farkına varmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman, zaman. Hmm, O zaman, zaman Ölüm Yıl dönümünde Fikret Kızılok'tan Zaman Zaman adlı Bestesini kendi sesinden dinledik Ve Açık Radyo 94.9 Devam ediyoruz Açık Gazete Deminki konuyla bağlantılı olarak kişiye şey ilave etmek istiyorum Bir milyardan fazla kişinin Afetlere karşı Savunmasız durumda olduğunu söylemiş Kızıl Haç Uluslararası Örgütü Birleşmiş Milletlerin e, Bu toplantısında yani son raporunda bunu demin Birleşmiş Milletler'de bu milenyum hedeflerine, bin yıl hedeflerine <gülüyor> ulaşılır mı ulaşılamaz mı derken Kıl almaz bir şey yani sadece afetlere karşı ki gittikçe sayıları artıyor. Doğal afet diyoruz ama yani çeşitli sebeplere bağlı insan faaliyetlerine ve Uluslararası Kızılaç Örgütü son raporunda Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın pek çok bölgesinde hükümetlerin bu sorunlara çözüm bulamadığını belirtmiş. Haiti'nin başkenti Porto Prens'teki yerle bir eden depremi göstermiş ama Pakistan'ın filan sözünü bile etmemiş durumda. Bir de Machu Picchu var ya Peru'nun o meşhur yeri günde 1500 turistin gittiği dağların başında çok önemli bir yer İnka. ...lardan kalma bir dev şehir... Machu Picchu ...oraya giden... ...treni de durdurmuşlar... ...aktivistler... Hı -hı. ...aktivistler durdurmamış treni... ...hükümet durdurmuş... ...ama aktivistler de burada artık... ...bir baraj yapılmasına itiraz ediyorlarmış... ...halbuki o ...150 bin 200 bin... ...iş bulacağız size... ...niye baraja itiraz ediyorsunuz diyormuş... Bu da bizim son kalan suyumuz da biterse diye yerliler 48 saatlik bir greve gitmişler Kusko'da. Treni de durdurmuşlar daha fena kötü durumlar olmasın diye. Zaten büyük bir suya erişim sorunu var orada. Çünkü Ant dağlarındaki buzullar küresel ısınmaya bağlı olarak hızla, büyük bir hızla erimekte. Ve özellikle de şeyleri e, Kıyı bölgelerinde yer alan işte Peru'nun başkenti de dahil olmak üzere aralarında e, çok ciddi bir şeye bağlı bırakıyorlar. E, susuzluğa mahkum ediyorlar. Görüşürüz anlaşırız demişler. Peru Peru Başbakanı Jose Chang da böyle demiş. Ama biz e, Su protestocularının yanında olduğumuzu da belirtelim. Rory Carroll'ın haberiydi. Bu da Guardian'dan size okuduğumuz. Bunları verip Türkiye'ye geçebiliriz. Ama geçmeden şey de söyleyeyim. Afganistan'da bir NATO helikopterinin düştüğünü, 9 Amerikan askerinin bir de NATO askerinin e, öldüğünü, bir Afgan askerle bir Amerikalı siviliğin yara, yaralandığını, bir de... Ee, bu kazayla beraber Afganistan'da bu yıl ölen yabancı asker sayısının 530'a çıktığını Tam 9 yıldır devam eden Afganistan işgalinde ve savaşında en çok kayıp verilen yılda bu oldu Rekor kırıldı Reuters'dan ve Voice of America'dan okuduğumuz haberler Pakistan'da da insansız hava araçları gene 25 kişiyi öldürmüş Güney Veziristan'da kabileler bölgesinde ve çoğunun bunların da tabi terörist olduğu söylenecektir herhalde. Bir açıklama yok El Cezire'den bu haberde. En az 25 kişi ölmüş. Müthiş gösteriler yapılıyor tabi bu insansız araçlarına karşı. Bir de um, demokrasini bir haberde Avustralya'nın en önemli savaş muhabirlerinden biri CNN International'a bir çok ilginç bir açıklama yapmış daha doğrusu dünyaya bir açıklama yapmış. CNN International'ın sansür ettiğini, açıkça Amerikan askerlerinin Irak'ta savaş suçu işlediğini gösteren şeyleri, Michael Ware, onun adı çok tanınmış bir isim, bir Amerikan askerinin Iraklı bir delikanlıyı vurduğunu, sesinden vurduğunu ...na tanık olmuş ve çocuğu 20 dakika orada kanayarak öl ölmeye bırakmışlar. Fakat CNN onu yayınlamamış. Neden? Çünkü böyle bir manzara seyircilere iyi gelmez diye o gerekçeyle. Bu tartışmayı sık sık yaşıyoruz aslında bu tip durumlarda galiba. Ama Warren kendisi sormuş benim filmimi neden yayınlamıyorsunuz diye. Hı hı. Çok grafik bulduk okurları şey, dinleyicileri rahatsız eder demişler peki verin bana demiş yok tehlif hakkı bende demiş Tabii. yani filmi biz alıp e, yaklaşık 14 metre aşağıya toprakta açtığımız çukura gömeceğiz gibi bir evet, şey bu öyle demiş demokrasinin ağa konuşmuş Michael ve e, en e, şey iyi savaş muhabirlerinden biri en iyi gazetecilerinden biri çağdaş dünyanın ama o da öyle olmuş işte maalesef Evet, Türkiye'ye geçecek olursak bir maden ocağı daha çöktü gibi korkunç karanlık bir haberle başlayabiliriz. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Göçük'te iki ölü işçi, bir işçi de yaralandı. Yılmaz Çınar ile Ramazan Ay doğdu. İkisi de 25 yaşında Göçük altında öldüler. Kömür ne, ne madeniymiş? Kömür. Kömür. Kömüre ihtiyacı var dünyanın. Evet geçmiş olsun diyeyim. Şimdi gelelim PSS sınavına. Öncelikle onu verelim isterseniz. Ee, olabilir tabii. ÖSYM başkanı gitti Gümrüt'e. Gümrüt'e mi gitti? Ya yani vallahi... yanlış tamamen yanlış kullandım. <gülüyor> Adam bence düzeltir, bir Everest tepesi bir Himalayalar gibi dimdik durdu maşallah. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı bu kadar pişkince bir davranışı devam ettirebilmek zordu bence. Yani pişkin diyorum şeyden dolayı. Ee, epeydir böyle hani neredeyse e, istifa istifa falan diye böyle tempolu bir ortam vardı ki hak etmediği anlamında söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın ee, ama dünkü istifasını gördükten sonra benim gözlerim bir miktar mesela hakikaten yaşlandı çaktırmadan sola dönüp böyle bir temizledim gözlerimi öyle devam ettim seyretmeye alkışlar eşliğinde istifa etti biraz şeye benziyordu hani e... bir kahramanın uğurlanması gibi oldu yani. Gibi evet evet hani böyle işte çeşitli cenazelerde olur bu bazen işte e, bu tip hani bir geçiş töreni sırasında kim insanlar böyle şak şak şak şak alkışlarla uğurlanırlar selamlanırlar falan. E, o tip bir durum yaşandı böyle alkışlar eşliğinde çıktı e, makamından ve alkışlar eşliğinde devam etti evine doğru yola. Peki neden istifa etti onun üzerinde pek durulmuyor galiba yani kamu personeli seçme sınavı KPSS deniyor akıl almaz büyüklükte skandallar oldu ve orada oturuyordu bundan sorumlu olan. Ya ÖSYM Başkanı Profesör Ünal Yarım bahsediyoruz. Evet. Yarım bence gayet doğru bir sebeple istifa etti. Kurumun daha fazla zarar görmemesi için. Yani e, gerçekten ÖSYM diye bir kurum aslında yok. YÖK diye bir kurum var. E, az kaldı YÖK kurumunu 80'den bir gitsin diye ittirdiğimiz tek başına götürecekti gibi bir şey. Hani daha fazla zarar görmesini istememiş. Ondan dolayı istifa etti. Ama rahatlatayım seni. Yök onun yerine en kısa zamanda atama yapılacağını hemen açık. Hiç olmuş. şüphem yok. Hiç şüphem yok. Kişilere bağlı bir sistematiğimiz yok. Ee, soruların kurumdan sızdırıldığına inanmadığını söylemiş istifa ederken. Bu arada e, istifasının ardından özel kalem müdürü ve genel sekreterin de aralarında bulunduğu 9 müdür de görevlerinden alınmışlar. Şimdi bunu neden bahsediyoruz? Öğretmenler başta olmak üzere çok sayıda devlet görevlisi, kamu memurunun liyakat sınavı bu. Yani ne kadar bir ehiller bunu ölçüyorlar ehliyet sınavı gibi ve ona göre yerleştiriliyorlar işte. Bu sınavda binlerce kişiye sızdırılmış sorulardan bahsediliyor. Dinleme yoluyla mı? Yoksa sınavların görüntülerinin çekilmesi ve onların dağıtılması. E-maille mi, telefonla mı? Yok bunlar dışında mesela... ile mi? Başka e, faks yöntemi mesela e, bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Yani hangi yöntemi kullanıldığını tam olarak bilmiyoruz ama... ...işte daha yoğunlaşılan yöntemler var. Benim anladığım bu yöntemlerde yoğunlaşma işi de ideolojik oluyor. Yani mesela... İşte e, politikanın bir tarafındaysanız sızdırıldığını söylüyorsunuz bir diğer tarafındaysanız fakslandığını bir öteki tarafındaysanız dinlendiğini benim anladığım o herhalde böyle bir yarılma var e, ya da hiçbir şey anlamamış olabilirim ve aslında bir yarılma falan olmayabilir bilmiyorum. Evet, uzun süre çünkü yani soruların bu, kabul de edilmedi inkardan gelindi bu gerçeklik yatsındı. Sonunda artık dayanılmaz hale alınca sınavların iptali cihetine gidildi. Şimdi bakanlık yapacak mı sınav o zaman mesele yok diye düşünüyoruz tabii değil mi? Fakat yani e, binlerce kişi yani sadece tam puan yapan daha önceki sınavlarda çakan ama bu sınavda tam puan yapan yüzlerce kişi var. 120 üzerinden 120 sonra kademeli olarak iniyor. 5000 bin civarında da 105 yapan mı ne varmış ya da 110 hı hı. böyle bir şey yani inanılmaz büyüklükte bir skandal bu örtbas edilmesi imkansız ama sonunda şimdilik hiçbir şey yok zaten bir yanıt sorusunu soru, 72 kişi falan da göz alındı bir çete oldu ve altından da ülkücü eğilimli olduğu iddia edilen insanlar vardı fakat şimdi hı hı. onların onlarla ilgili durulmuyor. Onların söyledikleri üzerinde duruluyor galiba. Ya valla e, tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Ama hani iki gazetede bugün manşet ikisinden de bakmakta fayda var. Biri Cumhuriyet, biri de bir gün gazetesi. Cumhuriyet manşette reis de cemaat dedi. Demiş. E, bir günde sorular cemaatten. Demiş. Reis ne? Şimdi anlatacağım ne olduğunu. Kopya soruşturmasında tutuklanan öğretim elemanı polis sınavı Polis sınavı sorularının dağıtıldığını söyledi Diyor ee, Ve ardından da skandal önceden ihbar edilmiş Demiş Cumhuriyet ve şöyle diyor Birinci sayfasında ÖSYM'nin bazı sınavlarında kopya çekildiği iddiasıyla Pazar günü tutuklanan reis lakaplı Öğretim elemanı Oruç Ali Uğur ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu Uğur 2009'da iptal edilen Polis sınavı sorularını Cemaate bağlı bazı kişilerden e elde ettiğini ileri sürdü KPSS sanığı Bakis Açı da Cemaati işaret etmişti. KPS hangi cemaatten bahsediyoruz? Yani Değil cemaat mi? deyince Fethullah Gülen mi anlamalıyız? Bu hiçbir fikrim yok. Hakikaten yani bir sürü cemaat var bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Ee, neyse. Zaten hani niye bahsediyoruz kısımlarını çok önemli bulmaya gerek yok. Ama hangisi olduğunu bilseydik bari tanıyor olurduk. Reis ne demek? Reis genelde... Lakab, e, neyin lakabı bu? Kimin? işte öğretim elemanı Oruç Ali Uğur. Ama reis başka bir şey çağrıştırıyor tabii. Yani başka çünkü. bir şey adını da koyabiliriz. Aslında ülkücülerin kendi aralarında kullandıkları bir şefleşme. Ama şeyi. en büyüğü. En büyük reis. Isim, en büyük reis kim? Değişir o. Ben böyle büyük Merhum Abdullah Çadlı'ya aittir. Öyle mi? Evet. O, o tamamen yani susurlukta ölen ama daha önce işte Bahçeli evler katliamı diye bilinen yedi tipli gencin hunharca öldürülmesi emrini veren sayısız e, cinayetle bağlantılılar, kurdurulan büyük reisten bahsediyorum yani. Diğerleri küçük onun yanında. Hiç kimse Abdullah e, Çatlı'dan daha büyük sayılmaz. Tamam bu ufak notu da ekledim ben. Yani hani e, reislerin boyları üzerinden gitmeyin. Değil hani reis olmasının hangi politik bağıntıları içeriyor olması üzerinden gitmenin falan filan gibi. Neyse. Ee, başta KPSS olmak üzere <gülüyor> özür dilerim sınavlardaki kopya iddialarıyla ilgili işte istifayı anlatıyor hemen yanında da. Şimdi bakıyorum bu e, ifadelerle ilgili başka bir ayrıntı var mı diye Cumhuriyet'te e, açıp baktıktan sonra bir şeyler söyleyebilmek daha kolaylaşacak. E, yarım anın konuşması var. İçeri sayfada da e, ardından da e, yok, bu konuda orada bir şey kapasın. yok. şimdi ha Polis meslek yüksek okulları öğrenci adayının iptalini sağladığım yönündeki suçlama kısmen doğru. Ancak soruları ben çalmadım. Kadirli ile olan bir hemşerim bu sınava girmek için Ankara'ya geldiğinde beni buldu. Cemaate mensup bazı kişilerin sınav sorularını elde ettiğini bu soruları tanıdıkları kişilere dağıttıklarını söyledi. Ben de cuma gününden önce soruları bana verip veremeyeceğini sordum. Ancak korkup Kadirli'ye döndüm. Yani öğretim üyeleri filan var. Aralarında Gazi Üniversitesi'nden çoğu gücü ülkücü, fakat ülkücülük üzerinde değil daha çok cemaat üzerinde. Bu açıklamalar üzerine sanığın, sanık da değil şüphelinin bu açıklamaları üzerinde, üzerinden cemaatlere gidiliyor. Tabi açığa çıkarsa hangi cemaat olduğu... Dünkü şeyi temayı takip edelim istersen. Bugünlerde bizim böyle bir şeyimiz olmuş olsun. Bir geleneğimiz olmuş olsun. Tabii. Tabii dediklerinin çok iyi. hangi polisleri, hangi cemaat e, tarafından sızdırılmış olduğu açığa çıkarırsanız harika olur bu. Yüküzlerinde bir kısmen sorumlu olduğu anlaşılıyor. Yalnız benim açıkçası hani tamamen e, şu anki veriyor olduğumuz haberlerden bağımsız bu ÖSYM skandalı ile ilgili tam olarak ne olduğunu henüz anlayamadığımıza dair bir hissim var. Çünkü e, ilk çıktığında cemaat olarak çıktı ardından cemaat işinden vazgeçildi uzun süre cemaatten ses çıkmadı. Şimdi cemaatle ilgili e, haberlere geri döndük bir ifadeyle. Ama arada da işte bu ülkücüler çıktı. Ya yani asıl tutuklamadan. Bu sakın bir çete olmasın hakikaten. Yani çünkü iyi para edilen ve Türkiye'de pek bilmediğimiz bir şey değil bu. Hani yolsuzluk yapmak üzere devlet bürokrasisinden birilerinin bir miktar emniyet görevlisini ve bir miktar işte çeşitli ideolojik grubun bir araya gelerek yaptıkları işler vardır. Hani bunlar çok politik işler de değildir aslında gayet, gayet hani dükkandır. Güzel işler, para kazandırır falan filan. Ee, böyle bir şey olmasından şüpheleniyorum açıkçası. Ben 10 bin bu işine dolara ama. kadar satılmış sorulardan bahsediyoruz. Yani. Ama şu anda Cumhuriyet'te bir günde bir. anlatılan ve aslında başka gazetelerde yer yer çıkan e, hikaye biraz daha ideolojik bir şeyden bahsediyor değil mi? Yani evet, çeşitli öyle. cemaatlerin çünkü mesela bir gün şöyle demiş. Sorular cemaatten. Reis lakaplı öğretim üyesinin savcılık ifadesi cemaate yakın duran ve sık sık Türkiye birincilikleriyle gündeme gelen okulların Başarısının gerçek yüzünü ortaya çıkardı. İfadesinde böyle bir şey yok reisin aslında ama e, buradan anlıyoruz herhalde. Fethullah Gülen cemaattir bu cemaat. Çünkü Niye? Başka cemaatlerde olamaz mı? Türkiye birincilikleriyle gündeme gelen okulların başarısının gerçek yüzü ortaya çıktı dediği zaman e, Gülenler değil mi? bu Orada burada okulları olan. Ama o okullar değil. Yani ÖSY Öğrenci seçme e, sınavı ÖSS'nin Gire, girip de Doğudan mesela bazı illerden gelenlerin Başarı kazanması filan Neyse bilmiyorum ben Daha Aklı olabilirsin Yani hani tam bilebildiğim bir şey değil Ama e, cemaatle içli dışlı olan Akrabam öyle e, Söyledim soruları aldı bana Faksladı demiş bir günde de Aynı ifade e, Cumhuriyetle bir günün manşetleri böyle evet. Özetle aslında bugün e, bu manşet kardeşliği sadece Cumhuriyet bir günde değil e, çeşitli manşet kardeşlikleri var. Evet şimdi Özal suikasti haberleri var o da e, tarafla Yeni Şafak'ta bir çift e, manşet kardeşliğinden bahsedilebilir. Bu arada e, Ahmet Özal dün hiç gezmediyse 78 kanal gezdi e, 25 oğlu da televizyondaydı Korkut Özal'la 25 oğlunu Sabri 25 oğlunu karşılıklı gördüm televizyonda falan hani. E, ...keyifli gidiyor belli ki. Evet Ahmet Özal tarafa konuştu diyor. Bu Neyse Türkçesi üzerinde durmuyorum bu kullanımın. Artık yerleşiyor. Ee, bana konuş diye bir şey söylenebilir mi? Efendim? Ahmet Özal tarafa konuştu. Sana konuştum diye bir Türkçe ...kullanımı yok herhalde. Ya olur Neyse, şöyle bak ya. şöyle düşün. Şimdi birisi sana güzel omuz at ...şöyle omzuna kolunu atmış... ...sarmış kulağına doğru ben sana konuştum. Diyorsa olabilir mesela. Türkçe olur mu bilmiyorum. Neyse önemli değil. Olur, Ahmet olur. Özal tarafa konuştu. Babam bu işin arkasında Erol Simavi'nin... ...olduğunu düşünüyordu. Dı dı dı Mit ve poliste... ...delil vardı diyor. Ve Turgut Özal'ın 1988'de uğradığı suikastın arkasında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgenel Sabri 25 olunun olduğunu söylemişti. Dün üzerinde durmuştuk. İkinci bir isim daha verdi tarafa diyor. Hürriyet Gazetesi'nin eski patronu Erol Simavi. Melih Altınok'un haberi bu. Ahmet Özal da suikasten hemen sonra gazetesini satıp yurt dışına yerleşen Simavi'nin de bu işin arkasında olduğunu söylemiş. Korkut Özal da doğrulamış. Kardeşim Savcı'ya onun da ismini vermişti diyor. Böyle önemli bir açıklama var. Aynı açıklama. ikinci isim Erol Simavi sür ile Yeni Şafak'ta var. Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal ikinci şok ismi de Yeni Şafak'ı açıkladı diyor. Yani şok açıklamaları hem... Özel olarak hem tarafa hem de Yeni Şafak'a açıklamış oluyor. Böyle de bir şey var. Ee, yani böyle bir şey var. Bununla ilgili bu arada Cemil Çiçek'in fırçası falan gibi de garip şeyler var Ahmet Özal'a. Sen milletvekilliği yaptın. O zaman niye çıkarmadın belgeleri? Şimdi ne çıkarıyorsun falan? Çıkartacaksa belge çıkarsın. Hani şimdi mi, yarın mı? Savcılığa götürdün mü, götürmedin falan. Önemli değil ama Hani şimdilik bir miktar 3 e, perde gibi görünüyor bu oyun. Yani her gün yeni bir isim açıklayarak Ahmet Özal'ın e, uzun süre manşetlerde kalabileceğini düşünebiliyorum artık. Dünden, dün Sabri 25 oldu bugün Erol Simavi diye devam ediyorsa bu iş yarın öbür gün e, Whitney Houston'la devam etmesi ihtimali de olacağını hissettiriyor bana. E, yani biraz daha aslında somut şeylerden konuşsak böyle ciddi işlerde daha iyi olabilir sanki. Evet, bir de bir çift daha manşet kardeşliği var. Ee, bir manşet kardeşliği de Starla Bugünden. Ee, Starla Bugün'ün manşet kardeşliği de e, Arif Doğan, JITEM'in kurucusu olduğu söylenen e, kişi. E, alınırken falan filan da hatırlıyoruz kendisini. E, şu anda GATA'da. Evet. Çıkamadı GATA'dan. Tedavi üstüne tedavi Arif görüyor. Arif Doğan, evet. E, JITEM'in... E, kurucusu olduğunu iddia ediyor. Bir internete düşen seslerden bir işte o malum e, yayınlayan sitelerden birinde en sık yayınlanan bu seslerin e, yayınlanan sitelerden birinde e, Ben Jitem'im sözlerinde yer aldığı ses kaydından sonra Ergenekonsa'nın emekli Arif Doğan'a ait olduğu ileri sürülen yeni bir kayıt düşmüş internete. Dehşet veren kayıtta diyor bugün gazetesi Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili de şok ifadeler yer almış. Eşref Paşa'nın ölümü Cem Ersever yaptı diyorlar. Hayır, Cem Ersever'in arkasına ben destek vermesem adam mı öldürebilir? Bırak şunu ya, Ersever'iymiş, Mustafa Denizli'ymiş, Mahsun Esli'miş bunlar çakal ya. Bir kişi gelince istihbaratçı konuşmaz demiş. Eşref Paşa olayından sonra her an başıma bir şeyler gelebilir diye geceleri uyuyamazdım. Diye devam ediyor stardaki e, sakallı timim Alevilere saldırdı. 5000 bin ruhsatsız silah dağıttım gibi de e, bazı konuşmalar var. E, bu işte ortaya çıktı iddia edilen ses kaydıyla birlikte. E, resmi görevlerde bile 10.000 bin kişi silah taşıyamaz. Kayıtsız 5000 bin kaleşnikofum iki bin tane, 2000 tane de tabancam var dağıttım diyor. Her tarafta gizli adamlar görevlendirdim. Alevilere saldıran saç sakallı profesyonel bir ekibim vardı. Bu 10.000 kişiyle bütün ayak oyunlarını kontrol ettik. Bütün Türkiye'deki yapı bana bağlıydı. Atatürk olsa beni Topal Osman gibi öldürürdü demiş. Hmm. Ee, Yalnız işte, tabi burada bahsedilen şeyler üzerinde konuştuğumuz şeyler hakikaten dünya ürpertici denebilir. Çünkü, eğer gerçekse bunlar ki hani gerçek olma ihtimalini barındırdığını söylemek herhalde yanlış olmaz. En azından akla tamamen yatkın olmayan bir durumdan bahsetmiyoruz. Bir detayı biliyoruz tabi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in 1993'te uçağa düşmüştü. Ve gayet Ölmüştü. şüpheli bir durumdu. dan dolayı motorun donması dendi bir kişi raporunda. Fakat itiraz edildi hangi kar pilotun kardeşi, kız kardeşinin başvurusu üzerine Amerikan şirketi bu uçakların... O metrede, o irtifada değil herhangi bir irtifada donmasının imkansız olduğunu da ispatlayınca teknik üniversitedeki bir kişi raporu da onu doğrulayınca iki bir kişi raporuyla onun suikast olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii bugün gazetesi suikast iddiaları bir türlü kanıtlanamadı diyor ama uzun süre örtbas edilmesine, çalışılmasına rağmen bunun suikastı, hatta teknik üniversitedeki şey C4 yani patlayıcı C miydi C4 müydü bilmiyorum yani C'li o patlayıcılardan macunlardan birisinin olduğu da söylenmişti evet bugünkü çiftlik çift çift manşetler bu şekilde hepsi birbirinden ürkütücü gerçeklikleri tümü bu üç çift manşetten ...tümü ürpertici olduğu... söylenebilecek şeyler... ...bence burada duralım... E, ...duralım tabi yani... duplicate gazeteler... E, ...adlı bir, ada, bir adet de enstolasyonumuz oldu... E, ...artık... ...sanatsal bir ortama doğru... ...aktığımızı hissediyorum yavaş yavaş... E, ...o sanat sergisinin basılması... ...ve dağıtılması haberlerinde... ...sergi baskınında da... ...ayrıca buçuk 10 arasında... ...sığdırmaya çalışırız... ...Açık Gazete... Cengiz Aktarla Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Abi günaydın. Bugün muhabirlik yapma sırası sana geldi. <gülüyor> akşam olan bir dün akşam mıydık abi? Evet dün akşam altı buçukta. Şimdi bu boğaz kesen yokuşu artık bir sanat galerileri. Biraz e, marjinal e, yani ana akımın dışında alt mahallede yani peradaki galerileri işte bir ana akım e, olarak e, sayarsak bunlar daha marjinal daha gençlerin e, e, e, katıldığı gençlerin yaptığı e, rağbet ettiği e, galeriler ve e, çok uç işler yapılan yerler ayrıca. Bir de orada e, gene aynı mahallede e, bir tiyatro vardı biliyorsun. Evet. Boğaz Kesen 38 miydi 28 miydi yani sokağın numarasıyla orada Hı -hı. da bir e, hadise olmuştu ve kapanmak zorunda kalmıştı o tiyatro. İstanbul'un tenka... genel Tophane Mahallesi'nde. Evet e, Boğaz Semtinde evet Boğaz Kesen. Beş evet. tane galeri e, ve bunlar bir ara e, beşinde de aynı e, saatte ve aynı gün bir açılış e, yani dün e, açılış vardı. Farklı e, sergiler tabii ki. E, e, tatsız takım şeyler oldu. E, gece yarınlarına kadar e, millet karakollarda ve hastanelerdeydi. E, bugün aşağı yukarı bütün gazetelerde var. Evet, evet e, var. Bu Beş Sanat Galerisi... E, e, Pi galeri var bunların içerisinde galeri non var hayır yani e, e, bu sahiplerinin e, ilginç olan bir ortak yönleri var e, demin adını ettiğim daha marjinal daha radikal işlere açık olmalarının dışında sahiplerinin <gülüyor> hepsi kadın evet e, ve tabi bulundukları mahalle de e, eskiden e, Rumları e, Kovduktan sonra e, oraya yerleşen e, Anadolular ve önce Çingeneler yerleşmişti. Ondan sonra Anadolu'dan gelenler oraya yerleştiler. Ve o mahallenin e, şekli şemali tamamen değişmişti. Şimdi tekrar değişiyor. Evet, Galeri Non ve Galeri Outlet'in camları kırılmış evet. diye Milliyet Gazetesi bunu manşete taşımış. Evet. Şimdi burada tabii çok dikkat etmek lazım olup bitene. Ee, hep bir içki e, içildiği üzerinden ve bir muhafazakarlık, e, işte ilericilik e, üzerinden e, e, şeyler söyleniyor. E, i̇lk yapılan tahliller e, kulaktan kulağa e, gidenler hep bu minvalde. Yani evet oyuyla bağlantı kuranlar çok. ...ayın 12'sindeki referandumda... ...internet tartışmalarında da o çok var... ...şimdi evet. yetti mi falan filan diye devam eden bir hikaye... ...yani buradan çok dikkat etmek lazım... ...bu tipik bir... ...yani soylulaştırma... (gentrification) ...tabirini biliyoruz... ...yani bir, düşmüş bir mahalle... ...gözden düşmüş bir mahallenin... ...tekrar canlandırılması... ...ve o mahallenin sakinlerinin... ...bu canlanmaya tepki vermeleri ve verdikleri tepkiyi de şiddete vardırmalarıyla bence tanımlanabilecek bir, bir olgu bu. İşin o boyutu elbette var ama bunun referandumla alakası yok. Zira referandum öncesinde yapılan bir başka sergi açılışında İstanbul orada galiba yanılmıyorsam yani Serginin adı. Ee, gene aynı güruh. Ee, bunlar işte lumpen yani o mahallenin lumpenleri. Sadece ee, lumpen değil galiba miktar politikte bağlantıları olduğuna dair dedikodu da var. Var. Yani, o dedikodu önceden web sitelerine akşam, de yazmışlar. Çünkü falan filan. Dün akşamki hadisede e, orada e, dolaşan laflardan bir tanesi nizamı alem ocaklarıydı. Beşiktaştan geldikleri söyleniyordu Tabii bütün bunlar dedikodu yani bunların evet. yani kimse kimsenin anında ne olduğu yazmıyor tabi ama dediğim gibi bu yani referandum öncesinde de benzer bir sıkıntı yaşandı ve oradaki gençler gelenleri dikkate alıp Çünkü 50 kişi dayak yiyeceklermiş Onların anlatmasıyla hemen serginin açılışını kapatı vermişler ve dolayısıyla dayaktan kurtulmuşlar bu içki meselesi de tabii şu yani çok doluyor tabii o küçücük mekanlar bunlar millet ellerinde bardaklarla illa onda içki de yok tabii. Orada bir de vay çeşit insan var. Onu da unutmamak lazım. Geleceğim şimdi oraya. Yaklaşık 400 kişiden falan bahsediliyor anladığım kadarıyla değil mi? Bayağı kalabalık varmış orada. Ama tabii terör estirince o insanlar orada çilt yavrusu tabii. gibi dağıldı tabii. Yaralananlar oldu. Bu dik Dikbaş yaralandı ressam. Evet bir e, sanatçı daha yaralandı. Anladığım kadarıyla bir Şevket oradaki... Kağan evet. Ee, Şevket Kağan'ın da o Nazım Hikmet için dik başta evet. Şevket Kağan'ın başlarına dikiş atılmış. Evet. Ee, orada bulunan e, yabancı e, sanat e, kritikleri vardı. Onlardan da e, darp edilenler oldu maalesef. E, onlar da işte herhalde yabancı sitelerde de çıkar mı bu, bugün temelan yani karma karışık bir hikaye. yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu referandumla alakalı bir şey değil ama Biraz sınıfsal olabilir mi? Elbette, elbette. Yani orası e, bir e, hakikaten bir mahalle yani Tophane Mahalle ve e, bu işten çok rahatsız tabii mahalleliler. Yani oranın e, Gidişat, ya orası elden gidiyor onlar anlam, onlar için e, biraz suluk kule gibi tabii aynı değil ama e, bu gentrifikasyon sadece e, e, referandumda evet oyu atanların işi de değil yani e, veyatet aksi değil en azından Bedri Baykam gitmiş işte sonuna kadar orada hı hı. savaşacağız mı demiş ne demiş yani Bir şeyler ama görmedim ben. Ama e, yani gentrifikasyonu e, Sulu Kule'de de AK Parti cemaati yapıyor yani. Dolayısıyla bu e, bunun dediğin gibi bir e, yani görünmeyenler, altta kalanlar e, boyutu çok önemli. Zira Ocak ayında bu Galata Port ihalesi tekrardan yapılacak. Şimdi Galata Port ihalesinden sonra orası açılacak artık. Yani Pera'yla yoluyla e, deniz arasında kalmış sıkışmış olan o mahalle tomtom Tom Kaptan Mahallesi falan bütün oralar artık e, gidiyor yani gidiyor derken oranın e, sakinleri açısından gidiyor yani orada barınamazlar yani uzun, uzun vadede Dolayısıyla onu, bu yani böyle bir sıkıntı var Bir de tabi e, şunun altını çizeyim özellikle galeri nondaki öbürküler daha farklıydı. Ya, sunulan işler bu e, Mehmet Erdaner'in e, işleriydi. Ekstra mücadelenin. E, benim Türkiye'de bugüne kadar görmediğim kadarıyla radikal e, bir e, Atatürkçülük eleştirisi e, var. Zaten sitede eklendi O sergide. Efendim? Ekstra mücadelenin sitesi de bu sebeple hacklendi bir süre. Evet. Evet çok radikal yani Atatürkçülüğün din haline dönüşmüş bir Atatürkçülüğün çok keskin ve radikal bir yergisi e, var. Muazzam işler var. Çok akıllı işler var. E, muhakkak görmek lazım. Umarım e, Evet. Açık Radyo'da da etraflıca e, şey yapıldı. E, üstüne de açık dergi. Açık Klobim, dergi de. Ha? Evet. Ve şeyde de gidiliyor. Yani albüm Dostoğlu'nun yaptığı yaptı. Plastik sanatlar şimdi ııı e, Evet orada da yani ee, görülmeli e, çok önemli işler yani e, hakikaten inşallah bugün tekrar e, oralar normalleşir e, polis birkaç kişi dün akşam içeri almıştı e, bir Alman galiba e, sanatçı bütün olup bitenlerin filmini çekmiş verir mi vermez mi emniyete bilmiyorum. Ee, durum bu hoş değil tabi ee, yani burada bunu işte evet çıktı işte içkiye karşı mahalle baskısı falan diye açıklamak biraz e, eksik e, kalıyor açıkçası daha e, kapsamlı bir sıkıntı olduğu Açık tabi bu e, yani son addı Eim ekstra mücadelenin e, yaptığı işlerin, ben bunun arkasında olduğunda da söylemiyorum yani. Onda yaman ya yanlış anlaşılmasın. E, farkında bile değillerdi herhalde. E, orayı basanlar öyle bir iş oldun orada. Mesela yere düşmüş bir böyle Atatürk büstü var yani. Hem tersten falan ama onu görmemişlerdir bile. Amaç başkaydı yani orada. Dediğim gibi. Evet ama endişe verici olduğuna şüphe yok yani. E, tabii yani orada bir takım insanlar darp edildi yani durup dururken e, bayağı bir şeyler yaşandı. E, ama tabii ya ne olacak şimdi? Yani sanat galerinin açılışlarında e, de, de, de, polis ve koruma mı bulunduracağız? Bu yani? konuda da iddialar var bu arada. Siz gördüğünüz için soruyorum. E, çevrede polisler oldu ancak olaya müdahale etmediklerine dair iddialar var. Öyle bir söylenti benim de kulağıma geldi. Bu e, Yok sanmıyorum canım devreye girdiler yani hemen yani bir, yalnız tabii orada e, oradaki polisler onlar devreye yani o onların o kavga'yı ayırmaları mümkün değildi yani Hı -hı. orada bir gelen grup e, epe, güçlü kuvvetliydi yani o <gülüyor> yüzden yani bir de kavgaya gelmişler de öbür insanların kavga etmeye niyeti olmadığı için tabii, tabii. orada ciddi bir asimetri oluşuyor yani. evet pek gözaltılardan bahsettiniz bir de yani bu grubun bu halde bir kısmının göz altına alındığını devamında ortaya çıkacağını kimler ne olduğunu falan öğrenebileceğimiz düşünülmez mi? merak edilecekler çünkü şu içinde bulunduğumuz ve bazılarının pek gergin ay pek gergin diye tarif ettiği ortamda tabii çok, çok uyuyor nitekim gazetelerde de bugün yani temel haberlerden ana haberlerden biri bu. Hı hı. basında. Dolayısıyla burada polise çok iş düşüyor yani bunun nereden geldiğini, arkasında provokasyon olup olmadığını bir an evvel ortaya çıkarmak lazım. Bu sadece mahallenin nişi ise başka. Mahalleliği amiyanet tabiiyle Gaza getirmiş olan başka grupların olması bambaşka tabii. Mahallelinin rahatsız olduğu galiba çok açık. Yani Tophane Haber diye bir tanesi de var. Orada epeyce bu konuda haber çıkmış işte. Biz rızkımızı kazanıyoruz, kadınlarımız sokakta falan gibi laflar var. Apartmanlarda nar naralar atıyorlar, rahatsızlık var. Canımızdan bezmeye başladık falan diye. Evleri satıyorlar ama. E tabii yani... <gülüyor> O hep bir çelişki olarak kalıyor galiba. Yani özellikle bira <gülüyor> e, olan masaların fotoğrafları çekilmiş Zoom'du falan. Hani yani, sanki bir rahatsızlık durumu varmış ama bu top kaşılmış da olabilir. içilmeyen bir ki. Yani evet. Bir <gülüyor> tarihsel olarak değil mi? Peki içilmeyen evet, yani yerlerimizde yani, sayılmaz. kaba kabadayılarıyla tanınmış, evet. bıçkınlarıyla bilinen bir şey. Tabii. Fakat bugün Hürriyet Gazetesi'nde de ona bir mümasim bir haber var. Belediyeden romanlara sul sulu kule kazdığı diye. Aynı bölgede arsalar beş katı fiyatla satışta diyor. De, tabii ki. Yani, evet, şimdi, beş fiyat yani, beşe katlandır. Soydulaştırma dediğimiz budur ve bu bunun yönetilmesi gerekiyor. Ee, Korhan Gümüş e, bu sabah güzel bir şey yazmış herhalde kendi programında ondan bahsedecektir. Yani burada kamuya iş düşüyor. Yani burada o sanat çevreleriyle... Denilen, işte denilen patrona Halil tipi lumpenleri bir karşı karşıya getirmemek gerekiyor. Burada da yapılacak bir takım işler var. düşünülme Oturup düşünülmesi gereken bir konu bu yani üzerinde. Evet tamam bu konuda çok iyi oldu. Denk geldi hakikaten sizin de bizatihi tanıklığa dayanan muhabirliğin evet. tırmak için Buradan evet. e, peki... Referandum. Evet, yani bütün bunların nedeni ol olduğu farz edilen referandum. <gülüyor> evet. Öyle bir şey tabii ki yok. Ee, yani kaldı ki tersi bile söylenebilir. Yani oradaki ahalinin bir büyük bir bölümü herhalde referandumda hayır oyu atmıştır. Yani. <gülüyor> evet. Ee, neyse... Referandum meselesi şu söylemek istediğim onu yazdım zaten sitedeki e, makalede de var açık sitede e, herhalde yani içinde e, bu yani bugünle veya 13 Eylülle önümüzdeki Mayıs Haziran ayı işte yani seçimler arasındaki temel konu Başbakanın da 13 kisi akşamı e, diğer yani MHP dışındaki parti yöneticilerinin BDP ve CHP'nin dile getirdiği gibi yeni anayasa Bu yeni anayasa tartışmasının e, yani en iyi şartlarda Cereyan etmesini temenni ediyorum e, ve bu tartışmanın başkanlık sistemi e, tartışması tarafından, Rehin alınmamasını hatta esir alınmamasını e, temenni ediyorum. Çünkü e, o zaman hakikaten e, şapa otururuz yani. E, böyle bir eğilim var AK, var, AK evet, Parti'nin başkanlık içerisinde. Başkanlık hikayeleri hemen su yüzüne çıkmaya başladı çeşitli. Medyanın. Yani başbakanın gönlünde var zaten. yani evet. Hem cumhurbaşkanı hem başbakan olmak istiyor. Yani biraz Fransa'daki gibi. E, <gülüyor> onun aklında yatan o yani bütün yürütme... Erkin'in kendi elinde toplanması gibi bir şeyi var. Yani öyle bir eğilimi var. Parti içerisinde buna çanak tutanlar var. Ee, bunun olabileceğini düşünenler var. Ben e, yani yaz, e, yazarlar veya de basında e, ama bunun karşılığı yok mesela. Yani bu, basında bu konu... E, tartışılmıyor zaten yani böyle bir tartışmanın da çok son derece yani yeni anayasa tartışmasını engellemesi ve gölgelemesi açısından tehlikeli olduğu kanaatindeyim bu işleri çok zora sokar yani parti içerisinde de anlaşılan o büyük bir rahatsızlık var bu konuda hatta artık yani Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda karşı karşıya geldiğini de söyleyenler var ee, Abdullah Gül'ün e, Amerika Birleşik Devletleri New York ziyaretinden e, e, hoşlanmayan AK Partililer olduğu söyleniyor. E, yani orada bir Obama görüşmesi olurmuş olamazmış falan bunun gibi bir takım dedikodular dolaşıyor. Yani diyeceğim şu partinin de bu konuda bir e, e, yek vücut ...olduğunu söylemek mümkün değil. Ee, ve... E, ...yeni anayasanın içeriği... E, ...içeriği... ...temelinde... ...tartışacak, konuşacak... ...o kadar çok şey var ki... ...yani e, eğitim dili ne olacak... E, ...vatandaşlığın tanımı ne olacak... ...ademi merkeziyetçilik ne olacak... ...yani bütün bunlar... ...Kürtlerin dile getirdiği talepler anlamında değil yani Türkiye'nin yeni kontratı ne olacak yani hakikaten çok yaygın, çok geniş bir tartışma ihtiyaç var. Bu tartışmanın mümkün olduğu kadar bu, bu yeni anayasaya odaklanması ve başkanlık sistemi tarafından e, tırnak içinde zehirlenmemesi gerekiyor. Evet. Çok önemli bu. Yeni Anayasa yapılıp bu başkanlığın finanında pek anlamı olmadığını, manası olmadığını tartışmanın bile anlamı olmadığını söylemek lazım yani. Herhalde. Evet. Yani biz istemiyoruz zaten öyle bir niyetimiz yok falan diyorlar. İnşallah bu tartışma bir an evvel biter yani. Evet. Ve, e, çünkü bu yani Türkiye gibi e, yani daha güdük demokrasilerde böyle bir sistem illaki ve ancak ee, e, otoriter e, bir nevi diktatörlüğe götürür o kadar bu kadar basit yani hiç. evet öyle dolandırma elafı evet, yani, yani Aynen öyle yani Fransa'da bile yürümüyor. yani Fransa'nın demokrasi geleneğiyle Türkiye'ninkini karşılaştırmak mümkün dahi değil ee, yani orada bile iş yürümüyor. yani Türkiye'de yani yürümeyeceğini görmek için ee hakikaten öyle. evet yani, yani siyaset bilimcisi veya, böyle lanet sokuk olmaya gerek yok yani. İşte, evet. Açık. Ee, şizofreni diyorduk dün Ömer. Evet. Sen de şizofreni diyormuşun o saatlerde. Türkiye'nin bu geçmişine bakışı konusunda, geçmişine ve dolayısıyla geleceğine bakışı konusundaki bu şizofreni tabii çok yorucu bir şizofreni. Bir tarafta Sumela'da ve Ahtamar'da e, ayin düzenleniyor. E, eksik de olsa işte ama diğer taraftan... E, ee, Ranting davasının Strasbourg'da e, görülen e, görülmeye devam eden davanın e, savunması e, konuştuk daha önce ama burada bir inanılmaz bir tezat var. Daha Türkiye bu meseleleri yani e, kamuoyu olsun yöne, ülkeyi yönetenler olsun bu konuda bir tek çizgi bir tek duruş hakim değil. Söylemek evet, değil. Tam da bunu konuşuyorduk biz de yani her şey yarım böyle evet. ve çok o zaman insan çok şaşkına yoruluyor. dönüyor ya evet yoruluyor. E, Ahtamar'da e, olup bitenler önemliydi. Sumela'yı konuştuk, savunmayı konuştuk ama Ahtamar hakikaten önemliydi. Gene çok eksikti. E, haç meselesi son dakikaya kadar sorun teşkil etti. O yüzden gelmeyenler oldu, iptal edenler oldu ama Ayin gene de yapıldı ve hakikaten ben orada değildim ama e, orada e, çok yakından e, izledim e, arkadaşlarımın verdikleri bilgi sayesinde. E, bir kere son derece dokunaklı bir e, ayin e, olmuş e, ve e, sadece Türkler değil, e, sadece Ermeniler değil orada dünya kadar Türk, dünya kadar Kürt. Bir araya gelmişler. Vanlı Kürtler e, çok rağbet etmişler bu ayine. E, kah meraktan, kah e, ilgiden e, ve e, inanılmaz hikayeler dinledim. Mesela bir Kürt ağının e, milat benzetmesi. Yani bu bir milattır diyor adam. E, yani 1915'ten sonra bir, bir milattır diyor Van için ve bölge için. Evet tabi bunda e, fiziki ortamın da e, bir payı olduğu muhakkak. Yani orası çok etkileyici bir e, kilise, tabii. mekan yani adada. O yüzden her şey bütünleşiyor elbette. E, yani boşuna Ermenilerin e, dört e, kutsal yerinden biri değil tabi. E, yani Eçmiyadzin, Ermenistan'daki ana kilise, e, sonra Kudüs, sonra orası. Sonra İstanbul ya yani İstanbul en son galiba yani evet, sıralamada. Yani müthiş etkileyici bir yer. Ben yıllar önce gördüğümde de çok etkisine kapılmamak elde değildi yani. Sevkalada bir restorasyon geçirmiş. Son evet. derece sade. Evet. Ben e, 15-20 gün önce oradaydım. Bir teftişe gittim nedir durum diye. <gülüyor> e, i̇nşallah e, burası e, yani en e, asude en dingin bi biçimde normalleşir yani bu Çünkü Türkiye'de e, bu işler e, olana kadar e, vavela ediliyor bağırılıyor çağrılıyor Ondan sonra yapıldıktan sonra artık kimse ilgilenmiyor ve vaka Adi haline geliyor Dolayısıyla yaz aylarında özellikle e, mesela ayda bir pazar e, ayin niye yapılmasın Ben oradaki e, yöneticilerin hem yerel yöneticiler hem e, hükümetin Valisi olsun bu konuda çok e, ee, taraftar olduğu kanaatini ediniyorum. Ee, fevkalade bir vali var bu arada adında. Ee, altında çizelim. Ee, yani bu tamamen açık bu konuda. Ee, çok ilginç ee, görüşleri var ve meselenin e, yani en e, e, çatışmasız biçimde idare edilmesi konusunda elinden geleni yaptı. Orada da tabii bir takım e, şeyler girişimler yani provokasyonlar olmuş ama polis e, daha yani provokasyonun pesi ortaya çıkmadan engellemiş. Yurt dışındaki e, e, e, yurt dışındaki Ermenilerden büyük e, ilgi e, vardı her şeye rağmen yani dünyanın hakikaten yani Ermenler bütün dünyanın her tarafında yaşıyorlar malum. Her taraftan insan gelmişmiş yani öyle anlatılıyor. Ermenistan tabii başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Batı kıyısında Kaliforniya'da falan muazzam bir karşı propaganda yapıldı gidilmesin diye oralara. Bu Harut yani akıllara yani, ziyan. ziyan bir yazısı çıktı. Ee, yok işte polis e, otellerde yer kalmadığı için evlerinde e, Ermenileri ağırlamayacak olan e, Türklere baskı yapmış da yok bilmem ne falan ama bütün bunlara rağmen dediğim gibi son derece e, ee, samimi, e, çok sıcak, çok e, duygulu bir e, birliktelik olmuş. Orada koca arılar varmış, dört tane. Ee, kürtçe konuşuyorlar tabii. Ee, kürtçe bilen bir arkadaşım e, anlattı e, dün akşam. Gelmişler orada dinliyorlar e, ve kürtçe konuşuyorlar yani aralarında. Dedikleri şu ya bu. E, Bizim cedlerimiz, bu Maral grubu orada e, dans ederken söylenen bir ifade, e, kullanılan bir ifade. Bizim cedlerimiz e, ne, ne kadar da güzel e, oyun oynarlarmış. Çok ilginç Demişler. Bir üçüncü anekdotta ağrıdaki ağrıdan bir e, üretici, e, ağrıdaki e, bütün ermeni bağlarından e, kilolarca e, üzüm toplayıp babozzumu yaşıyor ara. O üzümü Ahtamar'daki e, ayine katılanlara sunmuş falan filan yani. Bunun gibi e, inanılmaz hoşluklar yaşanmış. Evet, anahtar kelimeyi söyledin zaten normalleşmeye olan büyük ihtiyaçlusunduk evet, yani. Evet, evet, evet. evet normalleşme deyince bu Ahtisari Komisyonu'ndan da e, bahsedip bitirelim. Saatim yok, kaç dakikam kaldı bilmiyorum ama. Bir parça geçtik ama ziyanlıyorum. Ee, o da şu, işte bu bağımsız komisyon tekrar geldi. Bu hafta içerisinde bir, epey bir insan gördüler. Diyarbakır'a gittiler. Yani yeni değil tabii bu meseleyle ilgilenmeleri. Türkiye'nin normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin, belki en büyük engelin Kürt meselesi olduğuna vakıf tabii bu akil adamlar tabir edilen. E, grup dört kişiydiler bu sefer e, yeni e, üyeler varmış filan ama gruptan ziyade ben e, grubun e, bu Kürt meselesi bağlamında e, e, hükümetle olan diyalogunda ortaya çıkan e, e, sıkıntıyı e, dile getirmek istiyorum. O da şu e, basına yansıdı. E, Diyarbakır konuşmadaki görüşmelerden sonra e, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. E, bu Makin heyet, etti. evet hapisari heyeti. Or, e, şimdi orada şöyle bir e, beyanı var. Ahmet Davutoğlu'nun e, diyor ki Bizim diyor arabulucuya bulucuya falan ihtiyacımız yok. Biz e, milli akideleri, kurumları güçlü olan, e, mealen söylüyorum, e, bir ülkeyiz. Bizim öyle arabuluculara ihtiyacımız falan yok diyor. Böyle bir. Yani e, o grubun, o heyetin zaten böyle bir niyeti olmadığını kendileri de, de getirdiler. Ama tabii buradaki e, tuhaflık şu birincisi Türkiye ve Ahmet Davutoğlu'nun kendisi bütün dünyada hop orada hop burda arabuluculuk yapmaya çalışıyor bir dolayısıyla evet, o arabuluculuk yapmaya çalıştığı ülkelerde ülkeler herhalde iptidayı ülkeler yani geri ülkeler kendi ifadesiyle kurumları oturmamış ülkeler. Ee, ve tabii e, gene bu uluslararası arabuluculuk ve hatta Marti Atisarin'in de içinde bulunduğu bir arabuluculuk serenca'mını hatırlayacak olursak İngiliz, İngilizlerle e, İrlanda, İrlanda arasında evet. demek ki İngiliz devleti de kurumları oturmamış bir devlet anlamına geliyor ki bunlar yani bu bu bu tip heyecanlı ifadeler tekrar Söylüyorum. Yani düşünülmeden, üzerinde yeterinde düşünülmeden e, kibirle e, ağza alınan ifadelerin tabi e, işte, Mutlaka e, prompter kullanılmalı. E, yani bu gibi durumlarda değil mi? <gülüyor> evet. yani prompter e, şart, şeylerine, şart. ithalatçılarına ve üreticilere de buradan selam <gülüyor> yollamak lazım. Kesinlikle. İkikaten, yani böyle bir komedi olamaz diyecek bir şey yok yani içerine... <gülüyor> <gülüyor> Allah herkese akıl fikir versin. Yani. Tamam <gülüyor> çok teşekkürler. Cengiz. Ha, hayırlı günler. Cengiz Hanlarla Avrupa'ya doğru. Açık kaste End. When storm clouds gather around and heavy rains descend just remember that death is not the end and there's no one there to comfort you with a helping hand help. Find some Laurie Biden citizen just remember that death is not Seeds. Nick Cave and the Bad Seeds grubu Death is not the end. Dile getirdi çok güzel bir şarkı bence. Ölüm bir son değildir diye bunu Kylie Minogue'la birlikte Nick Cave duet olarak icra etti Murder Ballads cinayet baladları adlı albümden. Ve Nick Cave'in de Avustralyalı besteci şarkıcı yazar Senaryo yazarı ve zaman zaman da sinemalarda da oyunculuk, oyunculuk yapan karizmatik bir sanatçı Nick Cave'in doğum günü. Dolayısıyla çaldık 22 Eylül 1950 doğumlu Nick Cave. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Bir yeni haberimiz de var. Son dakika haberi oldukça önemli olmaya da müsait ...görünüyor... ...saat 9.45... ...açık radyo 94.9... ...açık radyo.com... ...uşakta bir haber bu... ...dün gece bir kişinin ölümü... ...bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan... ...bir trafik kazası... ...susurluğu hatırlatıyor... Ee, ...beş ayrı elektrik düzeneğine bağlı... ...A4 ve C4 karışım bombalarla... ...bomba yapımını gösteren krokiler... ...çıkmış arabadan... ...yani... E Derin devletle alakası var mıdır susurluk gibi bilmek kolay değil tabii ama A4, C4, bomba krokileri falan filan deyince ve bir de iyi araba ekleyince insan aklına getiriyor. Evet bu yeni bir susurluğun ipucu olabilir mi? Her şeyin mümkün olduğu, biraz önce Cengiz Aktağ'ın söylediği gibi en büyük ihtiyacında normalleşme olduğu bir ülkede hepsinin mümkün olduğunu düşünebiliriz. Şimdilik... Bu kadar elimize. Sende daha ayrıntılı bir bilgi var mı? Yine bir kamyonla çarpışıldığını söyleyebilirim. Ayrıca e, ve bir de söyleyebileceğim diğer şey e, kamyon şoförünün adının belli olduğu, yaralı olduğu halde isminin geçtiği Anadolu Ajansı'nın haberinde ölen kişinin ise isminin Geçmedi. Faik Ye şeklinde geçtiği e, Faik Y Ye olay yerinde ölmüş. Kamyon sürücüsü Deve bacak yaralanmıştı falan diyor. Çok yani. acayip hakikaten o da. Büsbütün gene şizofreni, şizoid tepkiler mi gıcıklayan bir haber diye de bakabiliriz. Öte yandan bir de çevre bir vereyim. Durmak, tükenmek bilmiyor. Meksika'dan gene bir Heyelan haberi toprak kayması. Çok sayıda kaybın bulundu. En az 8 kişinin öldüğü başkent Meksiko City yakınlarındaki kırsal kesimde meydana gelmiş. Daha önce de kar fırtınası vardı. 15 kişinin ölümüne yol açmıştı. Yoğun yağışlar devam etmekteymiş. Miktat ile görüşemediğimiz için Kadıoğlu'yla şeyi tam bilemiyorum. Dünyadaki genel gidişat nasıl oldu? Şimdi yeni bir tropik... Tropikal da, Giorget Fırtınası da ulaşacakmış saatler içinde. Bu da Reuters'dan bir haber. Meksika Allah bullak bir, bir yandan şeyle uğraşıyorlar. Çete savaşları, hükümetle uyuşturucu savaşları bir yandan da bu var. Bir çevre haberi de şey, ozon tabakasındaki incelmenin şimdilik durduğuna dair... Dünyayı mor ötesi zararlı ışınlardan koruyan ozon tabakasının artık incelmediği haberi var. Fakat bozulma hızlanarak sürebilir her an önlemlerden vazgeçilmesi diye Montreal anlaşması ya da Montreal protokolü 1987'de ozon deliğinin daha doğrusu ozon tabakasının incelmesine yol açan kloroflorokarbon gibi gazların Spreyler, buzdolapları vesaire klimalar da çok kullanılan. E, bütün kaçamaklara rağmen uygulanması sayesinde böyle olduğu söylenebiliyor. Ama e, yani 1950'de ancak eski halini bulabilir. 1980 yılı öncesindeki halini bulabilir deniyor. Yani çok zür tesellisi diyemeyeceğim ama hiç olmazsa... Bir ilerleme adımı küresel iklim değişikliği ile ilgili halbuki hiç böyle bir şey yok. Felaket bir durumdan bahsedebiliriz. Öte yandan bir de şey var ilginç bir haberde başbakana atılan bir ayakkabı hikayesi var. Başbakan'a atılan bir ayakkabı var idi. E, Türkiye dışında olmuştu bu. E, atan kişinin e, aslında e, İspanya'da yaşanmıştı. Yaşan, atan kişinin mülteci olduğu söylenmişti falan filan. E, bununla ilgili İspanya'da 3 yıl hapis ve para cezası onanmış e, ayakkabı fırlatan kişiyle ilgili. Gerçekten tatsız tartışmalı haberler denilebilecek şeyler. E, çünkü ağır bir koruma zinciri ve asla muhatap olup konuşamadığınız bir kişiyle ilgili yapılan bir eylemden bahsediyoruz. E, Sevile Mahkemesi, e, Hokman Joman'ın avukatı Luis Okana'nın itirazı üzerine bugün yüksek to e, toplanan yüksek mahkemede önceden verilen kararı onamış ve böylece yani ifade özgürlüğünü kullanmadı, ayakkabıyı fırlatmasındaki ama çok açık olarak saldırı niteliği taşıdı. Tam da sıkıntı Karar. şurada değil mi? Benim de hani içimi sıkan e, birazcık bu. İfade özgürlüğü var mı? Yani Erdoğan'la konuşabilmek gibi bir hakka sahip mi? Bu kişi sanmıyorum. Yani hani kendi ifade edebileceği özgürce bir ortam yok. Çünkü koca koruma duvarları ve asla muhatap olunamayan tanrısal haller başbakanlık falan... Bu senenin 22 Şubat'ında Sevilla kentinde İspanya'nın olmuş, evet, Suriyeli bir evet. genç, 27 yaşında. Suriyeli Osman bir Kürttü diyorum. diye hatırlıyorum. Ee, böyle bir olay da var. Bununla ilgili ne demek lazım? Hakikaten karışık. Karışık. Olanı evet. söyleyip belki Şizofrinin de geçmeliyim de. Devam. Bir başka haber de şey, Kızıl Bayrak şeyine yapılan bir saldırı sanıyorum. Evet, yok Kızılbayrak e, gazete, gazetesi, gazetesi yani saldırı değil de yanlış söyledim. Cezalandırılmış e, mahkeme tarafından yine e, ifade özgürlüğüyle ilgili başka sıkıntı haberi daha e, Kızılbayrak gazetesiyle ilgili yani yaptığı haberlerden dolayı ceza verilmiş durumda. Hiç bağlantısı yok ama e, herhalde söylemek gereken bir diğer haberse dünden elde kalan Sosyalist Demokrasi Partisi, SDP ve e, Toplumsal Özgürlük Platformu ile ilgili bir operasyon düzenlenmiş oldu. E, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan da dahil gözaltılar var. Sabaha karşı ev baskınları, parti baskınlarıyla falan gerçekleşti. Olan biten. Ee, dün bununla ilgili bazı protesto gösterileri de oldu ee, işte vesaire diye devam etmek mümkün tam olarak ne olduğunu hiç değil, hiçbir şey bilmek çok kolay değil sadece bazı gazetelerde mesela milliyette var 3 ilde devrimci kararge operasyonu diyor ee, aynı operasyonlardan bahsediyor İstanbul Bursa ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı diyor. Devrimci karargahla bağlantısı var mı SDP ve TÖP'ün bilinmiyor böyle bir mevzu. Evet ifade özgürlüğüyle ilgili ciddi sorunlar devam ediyor tabii ki hiç şüphesiz. Bu arada bununla ilgili olarak da bir küçük bilgi verelim. Bu konuda iki yılda bir gerçekleştirilen düşünce özgürlüğü için İstanbul buluşmasının 7.si başlayacak 8 Ekim'de. 97'den beri devam ediyor farklı ülke ve kıtalardan insanların ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün küresel sorunlarını tartışıp çözümler üretmek için bir araya geldikleri bu toplantılar. 8 Ekim'de de gazeteci Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nun Kadıköy Adliyesi'nde gerçekleşecek davalarını izleyerek başlıyor. Düşünce suçu tabii parantez ve ünle, e, parantez içinde ünlem ve soru işareti var. Düşünce suçu na karşı girişimden Şanayurda tapan ve Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaşa götürdükleri bir öneri bu iki yılda bir tekrarlanacak buluşmaya Belediyenin ev sahipliği yapması önerisi kabul görmüş. Böylece yedinci buluşmanın ee, sivil örgütlenmeler ve ilçe belediyeleri tarafından da desteklenerek sadece üniversite duvarları arasında asa olmaması yani e, şöyle bir şey olacak hedefleniyor ee, Büyükşehir Belediyesi düşünce özgürlük toplantılarını destekliyor ve e, mekan veriyor olacak Bunun dışında da diğer e, sivil toplum örgütlerinin ve e, sosyal hareketlerin e, ilçelerde benzer günlerde ifade özgürlüğüne dair işler yapmasıyla ilgili ilçe belediyeleri de mekan sağlıyor olacak en azından. Açıklama bu. vakkaten böyle işlerse ne de güzel olacak. Evet. Diye bakmakta fayda var. Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampusunda da... E 9-10 Ekim toplantıları var. forum Uluslararası forum toplantıları ve önemli konuklar da var. Başta Noam Chomsky, çağın en büyük düşünürlerinden biri olan Richard Noam Falk. Chomsky. Richard Falk var. Daha pek çok isim var aslında. Hem yurt dışından gelecek olan hem de e, Türkiye'den e, katılan. Onlar, e, onlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi de yarın şanar Yurda Tapan konuğumuz olacak. Bu vesileyle. Daha ayrıntılı bilgi edinme fırsatını hı hı. buluruz. Peki mesela Chomsky'nin ya da Folkun ile iş yapıyor olmasından vesaire sağ kaydını düşünmemiz gerekiyor mu? Hani bununla ilgili bir önlem almak lazım Hiç acaba? Hiç aklıma gelmedi vallahi. Ya bence ilk aklına gelmesi gereken buydu. Çünkü bir kısım insanın aklına ilk bu gelmiş olabilir. Şimdi ne yapacağız bu durumda diye. Ee, Bence böyle bir endişeye hiç gerek yok. Chomsky'yi biliyoruz, Richard Falk biliyoruz, bütün bu insanları biliyoruz. Profesör Turgut Tarhan'ın yazdıkları, söyledikleri ortada. Oluşan dünya düzeninde demokrasi ve halklar başlıklı konferanslar. Kuovadis nereye adlı bölümde geleceğe ait görüşler açıklanacak. Çok ayrıntılı. Yani bütün bu düşünürlerin, aktivistlerin hem düşünür hem aktivist olan bu insanların düşünce ve eylemlerini biliyoruz. Onun için böyle kulplarla falan hiç uğraşmasak çok yok, iyi böyle olur. böyle bir kulp yok şey. zaten. Ben evet. kendi kendime eğleniyorum. Yani böyle bir şey okumuşluğum yok. Sadece Dilipak yok ismini değil. ve belediyeyi görünce aman tanrım dedim. de sağ mı kaydı diye kendi kendime eleşmiştim. Açıkçası. Yoksa yok öyle bir şey. Bildiğimiz kadarıyla. Evet yarın istiyorsan bunu da konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ee, Şanar Bey'e sormak lazım. Böyle bir durum var mı? Endişeleniyor mu o da diye. Ee, yani bunun yanında aslında pek çok haberden de bahsetmek mümkün. Ee, ama hangilerini öne çıkartmak ondan emin ben değilim. Ben bir tane söyleyeyim. Buyurun. Ee, genetiği değiştirilmiş somon piyasaya çıkıyor. Genetiği değiştirilmiş derken? Frankeş somon. Ha, somon ve neden oluşuyor? Ee, bir yılan balığı gibi bir şeyden hormon alınmış. Bir de Çinuk somonu diye başka bir somondan alınmış. Ve Aqua Advantage somonu yapılmış. Hı. Buna da Amerika Birleşik Devletleri de FDA var ya. Bütün evet. işte Food and Drug Administration evet. işte ilaç ve şeyleri, yiyecekleri kontrol eden ama büyük yiyecek ve başka lobilerin etkisi altında olduğu çok iyi bilinen kuruluş. Normalde 255 sayfalık yeni teknik enformasyonu içeren bir bülteni halkın okuyup değerlendirmesine imkan tanınması da mümkün olamamış maalesef. Civil Eats diye bir Paula Crossfield'ın diye bir kuruluştan Paula Crossfield'ın yazdığına göre Genetik bakımdan bu çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerekirken FDA gerekli değil demiş ve 14 kısa son derece kısa 14 günlük bir periyodun sonunda yeni hayvan ilacı adı altında sunuluyor. Yalnız çok daha büyük hı hı. bildiğim somonların neredeyse bir buçuk katı iki katına İyi, yakın güzel bol etli yani evet evet bol etli yalnız yorum ...süresi de olmadığı için bazı endişeler varmış. Acaba bu zararlı olabilir mi diye. Olabilir ama lezzetli de olabilir. <gülüyor> yani bardağın hep boş tarafına bakıyor olmak da iyi değil. Yani öyle bakalım. Ucuz da olabilir. Ucuz, leziz, balıklar haline gelebilirler. Değil mi? Tabii. Ve tabii başka bir şeyler haline de gelebilirler... ...veya bizi başka bir şeyler haline de getiriyor olabilirler... ...ama hani denemeden de bilemeyiz. Evet, Independent bugün manşetini almış, iki fotoğraflı olarak. Izledi. Ne diyor? Afiyet olsun ee, Bilinmezliğe doğru dev bir adım gerçekleşti diye atmış manşetini. Balıklardan küçük olanı normal, diğerin ise anormal. Ama avantajlı işte, aqua Advantage diyor ya adında Hı -hı. da o var, avantajlı balık. Belki bir reklam firmasıyla çalışılmış bu konuda öyle kendinden haybe takılan bir isim değil. Tabii ne diyorlar? Besleme sorununu sürdürülebilir beslenme olacak ve okyanus canlılarının da korunmasını sağlayacağını vaat ediyor. Yani büyük bir adım atılmış, dev bir adım. Anladım yani dev bir balık, dev bir adım, dev bir bilinmezlik. Yalnız çok canımı sıkan bir detay var, şarkı söyleyemiyormuş. Ama o yani genetik çalışmaların biraz daha serbest bırakılmasıyla belki bir süre sonra olabilecek bir şey. Evet onu da ilk fırsatta açık gazete dinleyicilerine tabii sunacağız. Açık Gdolu oğlu somonun diyelim biz. Evet. Başka? Başka aslında e, başka bir sürü şey söylemek. Şu da güzel bir anda. Mümkün. Mümkün. E, Biyanet'te bir haber vardı, evet, zorunlu göç raporuyla ilgili zorunlu göçün çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri 2004-2010 karşılaştırmalı araştırma raporu. Ee, araştırmayı Başak Kültür ve Sanat Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi birlikte yapmışlar. Ee, genel anlamıyla İstanbul'da yapılmış çalışma çeşitli ilçelerinde ve zorunlu göçe, göçle İstanbul'a gelen Ailelerin 11 ila 17 yaş arasındaki çocuklarıyla yapılmış, ee, pardon 11 ila 17 yaş arası 260 çocuk, 18 ila 24 yaş arası 267 çocukla yapılmış. Ee, her ona... çok şaşırtıcı sonuçlara mı ulaşılmış? Yani şaşırtıcı dememiz gerekiyor herhalde, adet yerini bulsun diye ee, göç çocuklarının yani zorunlu göçe maruz kalan ailelerin çocuklarının kentli akranlarından iki kat daha kötü koşullarda yaşadığı çıkmış ortaya. Allah Allah. Ben de çok şaşırdım. Ee, her on haneden dördünde bir çocuk ölüyormuş. Yani diğer çocuklar için zaten hani ölüm çok öyle uzaklarında tanımlamakta zorluk çektikleri bir şey değil. Onda dört. Onlara frankeş somon yedirelim. Böylece ölmesinler. Belki de. Hani Buradan kaşımak mümkün olabilir. Frankeş'te aynı. Şu somonları <gülüyor> Çoğunda kronik hastalıklar var. Mesela gençlerin yüzde 16.5'inde kronik hastalık mevcut. Kronik bir rahatsızlık var. İstanbul'da ortalama ise bununla ilgili 7.4. Biraz çürükler galiba. Öyle de bakılabilir. Evet işte onun için balık ya omega 3 falan. Kuvvetlendiriyoruz. kuvvetlendirelim diyorum. Binde 4 okuma yazma bilmeyen çocuk oranı. İstanbul'da... Halbuki günlerde yüzde ee, üç nokta dört. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım hiç eşit başlamadıkları bir hayatta hiç de e, eşit paylar alarak devam ettiklerini söyleyemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Amerika'da da öyle bir araştırma yapılmış ve şeyi keşfetmişler abi yetmiş ikisi Amerika'da e, zengin çocukları daha iyi eğitim alıyormuş. Aa çok şey Bu iki çalışma birbirini destekliyor. <gülüyor> evet. Bir komplo ile karşı karşıya olabilir Burcu Vaz'ı bilmiyorum. E, yetersiz beslendikleri falan gibi de garip e, sonuçlar çıkmış. Göç ettirilen çocuk ve gençler yeterli beslenemiyorlarmış. Haftada en az iki kere beyaz kırmızı et yiyebilenlerin oranı %20. E, İstanbul için ortalama ise %61. Üçte biri kadar. Çocukların %57.1'i, gençlerin %42.5'u sinema, tiyatro ya da konsere hiç gitmemişler işsizlik oranları yüksek. İş bulabilenlerin çoğunun bulduğu işler kayıt dışı işler. Asgari ücretlerle çalışıyorlar. Erkeklerin yüzde ellisi, kadınların yüzde altmış asgari ya da altında bir maaşla çalışıyor. Durumları bu. Yani bütün bir sürü şeyi bir sürü şeye bağlayarak devam etmek mümkün ama zaten hayatta her şey birbiriyle bir şekilde bağlantılı. bağlantılı evet. Bence burada artık Koridora fırlamanın ve somonlarımıza yumulmanın zamanı geldi. Evet Orada hazırmış. El ediyor Volkan. Mangalda iki tane. Büyükler ondan... hazır. Çıkmamız lazım artık. Evet. Yeni bir sabaha böylece başlamış olduk. Nick Cave and the Bad Seeds'den. Nick Cave'in doğum gününde bir şarkı da çalarak bitiriyoruz. New Morning yeni sabah. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. One morning I awakened A new sun was shining The sky was a kingdom All covered in blood And the moon and the stars Were the troops that lay conquered Like fruit left to wither Or spiritual fear And the spears of the bright sun All brave with its conquest Did hover on earthly With banners of fire and fire with the dome him My voice came so brightly I covered my eyes Thank you for Kastet